Herkese merhabalar, 94.9 Açık Radyo'dasınız. İklim acil programı başladı. Ben de Can Tombil. Bu hafta sizlere bu hafta içerisinde çıkan birbirinden korkunç iklim krizi ile alakalı oldukça önemli haberleri aktaracağım. Ee, hem Türkiye'den hem de dünyadan bu haberleri sizler için derledik. Ve birçok konuda insanları harekete geçirmeye çağıran alt metinleriyle beraber sizlere aktarmaya çalışacağım. İlk haber Yeşil Gazete.com Ork sitesi üzerinde iklim krizi hatırlatması 2.3 üstte Türkiye genelindeki yağmur ve dolu tarım alanlarına zarar verdiği başlığıyla yayınlanmış olan haber. Aralarında Tekirdağ, Kırklareli ve Amasya'nın da bulunduğu pek çok ilde çiftçilerin bir yıllık emeklerinin kısa sürede bastıran yağış nedeniyle kaybettiğinden bahsediliyor. İklim değişikliğinin yıkıcı etkisini bir kez daha kendini gösterdiğinden bahsedilerek aslında haberin girişi yapılıyor. 16 Haziran Salı günü yani geçtiğimiz Salı günü başlayan sağanak ve dolu yağışı şimdiden pek çok ilde tarım alanlarına zarar vermiş. Aralarında Tekirdağ, Kırklareli ve Amasya'nın da bulunduğu pek çok ilde çiftçiler bir yıllık emeklerini kısa sürede bastıran bu yağış sebebiyle kaybetmişler. Şehirde yağmur sonucu sokaklar sular altında kalmış. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Türkiye genelinde 21 Haziran'a kadar sürecek dolu ve sağanak yağış uyarısını yaptığından da bahsediliyor haberde. Yapılan açıklamada meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu hadisesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir deniliyor. Gök gürültülü yağışların Marmara'nın doğusu yani İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa, Yalova ve Batı ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerine Zonguldak, Bolu, Karabük, Kastamonu, Düzce, Bartın, Amasya, Tokat ve Çorum'a yerel olarak kuvvetli olarak etki edeceği tahmin ediliyormuş efendim. 16 Haziran'da başlayan yani salı günü başlayan bu sağanak ve dolu yağışlarının şimdiden pek çok ilde tarım alanlarının zarar görmesiyle beraber aynı zamanda Kırklareli'ne bağlı Üsküplere köyünde de tarım arazilerinin sular altında kaldığını bir şekilde anlatanlar var. Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan bir açıklama yapmış. Özellikle de, Erikler Yurdu, Kızılcıkdere, Kavakdere ve Bayramdere köylerinde etkili alanların ciddi zarar gördüğünü söylemiş. Bugüne kadar görülmemiş derecede zarar olduğu ifade ediliyor Şaylan tarafından. Özür dilerim Şaylan tarafından. Yağmur, dolu, fırtına ve hortum hepsi bir arada, bir anda geldi, bir arada geldi diyor. Üreticilerimizin Allah yardımcısı olsun görülmemiş bir şey yaşandı. Yağışın etkili olduğu köylerde 15.000 20 20.000 dekar alanda ikili arazi kullanılamaz, biçilemez hale geldi. Demiş. Geçimini sebzecilikten sağlayan insanlara da aynı zamanda sormuşlar. Bunlardan biri de Gülizar Boz. Buraya buz yağmış. Evlerin yanları oldu deniz gibi. Tarlamızda ürünlerimiz çok berbat olmuş. Hasta oldum. Hiç bilmiyorum artık ne yapacağımıza çocuklar karar verecek demiş. Domates, biber, mısır ile... Mısır bile dayanmamış. Büyük emeklerle ektik diyor Gülüzer Boz. Emeklerimiz yok oldu ifadelerini kullanıyor. Tekirdağ Malkara ilçesinde etkili olan dolu da Buday ve Ayçiçeği tarlalarında zarara neden olmuş. Anadolu Ajansı'na konuşmuş Malkara Ziraat Odası Başkanı Mustafa Gündüz. Aniden bastıran yağışın çiftçileri mağdur ettiğini söylemiş. Amasya'nın Taşova ilçesi, fark farklı bir coğrafyadan bahsediyoruz bu sefer. Amasya'nın Taşova ilçesi destek köyünde ise 5 gün arayla 2 kez dolu yağmış. 12 Haziran Cuma günü yani geçtiğimiz hafta akşam saatlerinde 15 dakika süren dolu yağışı köyde bulunan tarım arazilerine zarar vermiş. Geçtiğimiz akşam saatlerinde de yani çarşamba günü akşam saatlerinde de yağan dolu sebebiyle tarlalar daha da zarar görmüş ve bu zarar iyice artmış. Şiddetli sağanak ve dolu yağışı İstanbul'da da etkili olmuş. Birçok ilçede şiddetli yağmur dolu yağışı aynı şekilde devam ediyor diye yazıyor. Perşembe günkü haberde Bağcılar Çengelköy ve Güngören'de yağan sağanak nedeniyle yolların göle döndüğünü anlatan ve gösteren sosyal medyada paylaşılan videolar var. Sebebi nedir diye soracak olursanız Yeşil Gazetelerin haberi içerisinde bundan da bahsediliyor. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli yani IPCC, Dünya Meteoroloji Örgütü, Amerika Birleşik Devletleri Havacılık ve Uzay Dairesi yani NASA ve birçok bilimsel kuruluş iklim değişikliği yüzünden ortalama sıcaklıkların artacağını ve bunun da kuraklık riskini, düzensiz ve aşırı yağış sıklığını ve miktarını aynı zamanda fırtına gibi aşırı olayların sıklığını ve şiddetini de yükseltebileceğini ortaya koyuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2018 afetler raporuna göre de Türkiye'de iklim krizizi bu afetlerin sayısını her geçen yıl arttırıyor. Buna göre Türkiye'de 2018 yılında 871, 2017 yılında 598, 2016 yılında 654, 2015 yılında ise 731 meteorolojik afet raporlanmış. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre de bahsi geçen bu 4 yıl 1940'lardan beri ülke tarihinde en çok meteorolojik afetin görüldüğü yıllar olarak ön plana çıkmış. Ve uyarılar da birbiri ardına geliyor. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Dr. Fatih Birol, emisyonlarda karantina sonrası yaşanacak sıçramaların önlenmesi gerektiğini söylemiş. İklimaber.org sitesinin haberine göre Birol, iklim felaketinin önlenmesi için dünyanın yalnızca 6 ayı kaldığını belirtiyor. Onlar da Fiona Harvey'den aynı şekilde aktarmışlar bu haberi çevirerek. Çisil Sevinç'in çevirisiyle beraber. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanından bahsediyoruz. Doktor Fatih Birol. İklim krizinin gidişatını değiştirmek ve seri gaz emisyonlarında karantina sonrası yaşanacak olan ve iklim felaketini kuv kuvvetlendirecek olan bu sıçramalar önlemenin oldukça kısa bir süre içerisinde gerçekleşmesi gerektiğini söylüyor Birol. Eğer karbon geri tepmesini görmezsek bu sene elimizdeki son şans demiş Uluslararası Enerji Ajansı'na göre hükümetler gelecek birkaç ayda ekonomilerini virüs krizinden kurtarmak için küresel olarak 9 trilyon dolar harcamayı planlıyormuş. Dr. Birol'a göre hazırlanan teşvik paketleri gelecek 3 yılın küresel ekonomisini belirleyecek ve bu sürede emisyonlarda kalıcı olarak keskin düşüşler meydana gelmezse iklim hedeflerine ulaşmak imkansız hale gelecekmiş. Bu konu hakkında konuşan Dr. Birol, Gelecek 3 sene önümüzdeki 30 seneyi ve hatta ilerisindeki kaderini belirleyecek. Eğer harekete geçmezsek emisyonlarda yaşanacak bir geri sıçrama kaçınılmaz. Böyle bir durum gerçekleştiği takdirde geleceğimizi öngörmek oldukça zor. Bu yüzden hükümetleri sürdürülebilir teşvik paketlerini hazırlamaya davet ediyoruz ifadelerini kullanmış. Karbondioksit emisyonlarının Nisan ayındaki küresel ortalaması önceki seneye kıyasla %17 oranında düşmüşken oranlar %5 yükselerek geçen seneki seviyelere yaklaşmaya başlamış. Ajansın Perşembe günü yayınlanan raporunda enerji üretimi ve tüketimi düzenlemelerine odaklanan ilk küresel yeşil iyileşme tasarısı da sergilenmiş. raporda rüzgar ve güneş enerjisinin yanı sıra binalara ve endüstrilere enerji verimliliği geliştirmelerinin yapılması ve elektrik şebekelerinin modernleşmesi konularına odaklanılması gerektiği belirtiliyor. Covid-19 salgını etkileri sonucu milyonlarca kişinin işini kaybettiği ülkelerde önceliğin yeni iş imkanları sağlaması olduğundan, olduğu da eklenmiş bu rapora ve ajansın yürüttüğü analiz Binaların daha verimli hale gelmesi için iyileştirilmesi ve güneş panelleri ve rüzgar çiftliklerinin kurulması gibi yeşil işlere odaklanılmasının yüksek karbon ekonomilerine para yatırılmasından çok daha etkili olacağını ortaya koyuyormuş. İklim değişikliği konusunda araştırmalar yapan Grantham Araştırma Enstitüsü Başkanı Sam Fankhauser, verimlilik inşa edilmesi bütün iyileştirme kutularına işaret ediyor. Kurulmaya hazır, yoğun istihdam sağlayan ekonomik Kalkındıran ve sıfır karbon için kilit rol oynayan bir faktör demiş. Funghauser, hükümetlerin insanlara istihdam sağlamak için farklı yöntemler denemesi ve insanları geleceğe taşıyacak iş fırsatları yaratması gerektiğini de aynı şekilde eklemiş sözlerine. Küresel olarak yeşil iyileşmenin gerektiğini savunanlar arasında uzmanlar, ekonomistler, sağlık çalışanları, eğitimciler, iklim aktivistleri ve siyasetçiler yer alıyor diye yazıyor İklim Haberi'nin internet sitesinde. Avrupa Birliği'nin iyileşme sürecinin merkezine Avrupa yeşil düzenini koyması örneğinde olduğu gibi bazı ülkeler harekete geçmeyi hazırken ekonomiyi eski haline getirmek için şu ana kadar harcanan paralar genellikle yüksek karbon ek ekonomisine ayrılmış olduğu da aynı şekilde belirtiliyor haberin içerisinde. Ulaşım ve çevre adlı kampanya grubuna göre harcamaların en az 33 milyar doları hava yollarına ayrılmış ve neredeyse hiçbir yeşil şart koşulmamış. Araştırma şirketi Bloomberg New Energy Finance'a göre dünya çapında yarım trilyon dolardan fazla finansman yüksek karbon endüstrilerine ayrılmış ve karbon çıktılığını azaltmaları için hiçbir şart koşulmamış. Geçen ay sonlarında duyurulan harcamalarının yalnızca 12.3 milyar doları düşük karbon endüstrilerine ek olarak 18.5 milyar dolar daha yüksek karbon endüstrisinin iklim hedeflerine ayrılmış. Birol Harcamaların ilk diliminde karbon azaltma endüstrilerine para aktarmada başarısız olan hükümetlerin bir bahanesi olduğunu çünkü ani ve beklenmedik bir krizle karşı karşıya kaldıklarını söylemiş. Bu durumu ilk kurtarma planları ekonomi etrafında güvenli duvar örmeyi hedefliyordu şeklinde açıklamış. Ancak Birol hükümetlerin hala yüksek karbon yatırımlarını desteklediği konusunda uyarılarda bulunmuş ve emisyonlardaki sıçramaların işaretlerini hali hazırda görebili görebiliyoruz diyerek de durumu net bir şekilde ifade etmiş. Enerji Ajansı'nın araştırması mayıs ayı sonuna kadar Asya'daki kömür yakıtlı enerji santrallerine yapılan yatırımın geçen yıla göre hızlandığını gösteriyormuş efendim. İklim aktivistlerinin bakanlara yaptığı çağrıda uluslararası enerji ajansı raporunu dikkate almaları ve yeşil iyileşme planları hazırlamaları gerektiği ifadelerine yer verilmiş. Friends of the Earth Atlas çevre kurumu kampanya müdürü Jamie Peters, COVID-19 sonrası dünya adil bir yere dönüşmeli. Bunun gerçekleşebilmesi için hükümetlerin sağlık, saadet ve toplumun bütün kesimlerine fırsat tanıması konularına öncelik vermeleri gerekiyor şeklinde konuşmuş. Uluslararası Enerji Ajansı önerilerinin hayata geçirilmenin ekonomik kalkındıracağını da ifade edenler de var. G Greenpeace Birleşik Krallık'tan Rossi Rogers sözlerine... Hükümetin parayı sürdürülebilir çözümlerin ardına koyması ekonomik açıdan hiç akıllıca bir yöntem değil. Hükümet hem iklim acil durumuyla mücadele eden hem de temiz hava ve düşük maliyette insanların hayat kalitesini artıran bir iyileştirme paketi talep ettiğimizi görebilir demiş. Uluslararası İklim Değişikliği Yatırım Grubu CEO'su Stephanie Pfeiffer da yatırımcıların özel sektör paralarını yeşil iyileştirme ile birlikte hükümet teşvik harcamalarına koymaya hazır olduklarını söylemiş. Pfeiffer Uluslararası Enerji Ajansı yeşil iyileşmeden yalnızca cazip değil aynı zamanda ekonomik açıdan akılcı olduğunu ortaya koydu. Yatırımcılar bu süreçte üstlerine düşen görevi yapmaya hazırlar şeklinde konuşmuş. Bu haberi de yani bu kısa sürenin kaldığını Uluslararası Enerji Ajansı'nın başkanı Fatih Birol tarafından dile getirilen bu zamanlama haberinde iklimhaber.org sitesinden aktardım efendim sizlere. Yapılan çeşitli planlar da var. Mesela McKinsey danışmanlık şirketinin hazırladığı raporda önümüzdeki 10 yılda gıda ve orman alanları elektrifikasyon, endüstriyel adaptasyon, temiz enerji ve karbon pazarı alanlarında emisyonların azaltılması için gerekli eylemler de ortaya konmuş. Yönetim danışmanlığı firması McKinsey Company'den bahsediyorum. Bilimsel veriler ışığında iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini engellemek üzere sıcaklık bir 1,5 derece sınırında tutulması ihtiyacına yönelik bir araştırma yayınlamışlar. Ben de Yeşil Gazete'nin internet sitesinden aktarıyorum size bu haberi. Veri ve analizlere dayalı bu rehber diyorlar haberin içerisinde. Gelecek 10 yılda birçok konuyla alakalı eylemleri ortaya koyuyormuş. McKinsey uzmanları COVID-19 küresel salgın döneminin iklim değişimine karşı aksiyona geçmenin öneminin de ortaya konduğu bir dönem olduğunu söylemişler. Raporda öne çıkan bulgular arasında şunlar varmış. Metan ve azot oksitle birlikte tarım endüstrisi her yıl küresel sera gazı salınımının %20'sini tek başına yaratıyor. Artan nüfusun da etkisiyle denilmiş haberin içerisinde tarım kaynaklı emisyonların eğer bir dönüşüm gerçekleşmezse 2050 yılına dek 15 ila 20 oranında artacağı öngörülüyormuş. Gıda endüstrisi içerisinde en yüksek emisyon yaratan yaklaşık %70'lik bir oranla büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık olduğu söyleniyor. 1,5 derece hedefi için dönüşümün zarari olduğu alanların başında aynı zamanda bu sektörün geldiği de dile getiriliyor. Küresel çapta mevcut beslenme alışkanlıklarının sürdürülebil sürdürülmesi halinde 2050 yılında küresel protein tüketiminde Bu tip hayvancılığın %9 oranında yer alacağı da öngörüler arasındaymış. Ancak iklim değişimini yani iklim krizini durdurmak için bu oran %4'e indirilmeli deniliyor. Aynı zamanda gıda üretiminin üçte birine kaybına neden olan gıda israfının da önüne geçilmesi gerektiği de vurgulanıyor. Tüm bunlarla birlikte küresel emisyonların yaklaşık %15'i ormanların yok olmasına kaynaklanıyor diye de belirtilmiş. Bunda bir ağacı yok etmek için kullanılan yöntemlerin atmosfere kattığı emisyon, aynı zamanda o ağacın karbon salımını engelleme potansiyelinin önüne geçmesi de büyük rol oynuyormuş. Ormanların korunması için tüm çabalara rağmen her yıl Yunanistan büyüklüğünde ormanlık alan yok oluyor. 2030 yılında 1,5 derece hedefine ulaşmak için tüm fosil yakıt emisyonları azaltılsa ve tüm endüstrilerde karbonsızlaşma sağlansa dahi ormansızlaşmanın yaklaşık olarak %75 azaltılması gerekli diye de vurgulanmış. Bu hedefin daha uzun vadede sağlanması için ormansızlaşmanın 2030 yılına dek yarı yarıya azaltılmasına ihtiyacı olduğu söylenmiş. Dolayısıyla bu konuda regülasyon, uygulama ve teşviklerin çoğaltılması da büyük önem taşıyormuş. Genel olarak enerji konusundan bahsetmek gerekiyor şimdi de. Genel olarak petrole dayalı faaliyet gösteren karayolu ulaşma endüstrisi, otobüs, kamyon, binek araç, 2 ve 3 tekerli araçlar her yıl karbon emisyonlarının %15'ini oluşturuyormuş Bu emisyonun önüne geçilmesi için ise daha temiz kaynaklara ihtiyaç olduğu vurgulanıyor. Bunun hızlı bir şekilde sağlanabilmesi ve 1,5 derece hedefine ulaşılabilmesi için temiz, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla şarj edilen elektrikli araçlara geçişin ivedilikle gerçekleşmesi gerektiği söylenmiş. Böyle bir durumda içten yanmalı araç satışları toplam satışların 2030 yılında yaklaşık %50'sini, 2050 yılında ise %100'ünü oluşturacakmış. Ancak burada önemli olan bir konu var. Bu elektrikli araçların enerji kaynaklarının yeni bir emisyon üreticisi olmamasını sağlayacak elektrik ve hidrojen kaynaklarının yaratılması konusu. Dolayısıyla otomobil endüstrisinin şarj üniteleri Teknolojilerini sürdürülebilirlik odaklı geliştirmeleri ve üretim ölçeklerini hızla arttırmalarının önemini hissetmeleri gerekiyormuş. Ulaşımla devam edecek olursak yine bu alanda bir diğer önemli etkin ise kişisel araçların kullanımı olduğu söylenmiş. Şehir merkezlerine araçla girişin yasaklanması, özel araç vergilerinin arttırılması gibi önlemlerle toplu taşıma ve araç paylaşımı gibi alternatifleri olan ilginin artabileceği arttırılabileceği söyleniyor. Bu da 2030 yılına dek özel araçların kullanımının %10 oranında azaltılmasını sağlayabilirmiş. Öte yandan elektrifikasyon, toplam karbon emisyonlarının %7'sini oluşturan binalarda da karbonsuzlaşmayı sağlayabilirmiş. Mekan ve su ısıtma ihtiyaçları ile kullanılan fosil yakıtlar bu emisyonun başlıca nedeniymiş. Eğer temiz kaynaklar kullanılarak bu iki İhtiyaç elektrifikasyonla sağlanırsa 2050 yılında 2016'ya göre bu emisyon oranı %20 oranında azaltılabilirmiş. Buna ek olarak merkezi ısıtma yaygınlaştırılır ve ısıtma ve yemek pişirme ihtiyaçlarında doğalgaz ile birlikte hidrojen ve biyogaz kullanılırsa %40 daha az emisyon azaltımı gerçekleştirilebilir deniliyor. İnşaat sektörü, gıda, tekstil, üretim gibi düşük ya da orta ölçekli ısı ihtiyacı olan endüstriyel sektörlere de değinilmiş. Ve bu sektörlerin de hızlı bir şekilde operasyonlarına elektrifikasyonu entegre etmeleri önünün önem taşıdığı arz edilmiş. 2030 yılında bu sektörlerde enerji ihtiyacının temiz enerji kaynaklarından sağlanması ve 2016 yılında %28 olan elektrifikasyon oranının 2050'de 2050 yılına gelindiğinde %76'ya yükseltilmesi 1,5 derece hedefine ulaşılması için gerekli bir adım olarak gösterilmiş. Bununla birlikte endüstride döngüsel ekonomiye geçişe de ihtiyaç olduğu vurgulanmış. Böylece verimliliğin artması sere gazı salımlarının azaltılacağı gibi maliyetlerini de düşüreceğini ve performansını da aynı şekilde artacağı öngörüsünde bulunmuşlar. Bir diğer konu ise metan. Yani petrol ve gaz şirketlerinin üretim faaliyetleri sonucu ortaya çıkan metan ya da doğalgaz ise ...bir diğer büyük değişimin gerekli olduğu alan olarak gösterilmiş. Bu şirketler için metan, sera gazı salınımlarında en büyük role sahip faktör olarak belirtiliyor. Bu faktörü ortadan kaldırmak zorlu olsa da mevcut teknolojiler ekonomik çözümler sunmaya başlamış. Metan gazının salınımında etkili olan bir diğer sektörün de madencilik olduğu belirtiliyor. Bu sektörde de metan gazının salınımını engelleyecek çözümler mevcut ancak deniliyor... Hem tüm madenleri kapsamıyor hem de yeterince ekonomik yatırımlar olarak görülmüyor ifadeleri kullanılmış. Ve en önemli konulardan biri enerji ve yakıt kullanımında dönüşüm. 2030 yılına dek güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesinin bugünkü seviyenin 7 ve 8 kat üzerine çıkması gerekiyormuş. Bu rüzgar türbinleri ve solar panellerin üretiminde yoğun bir artışa ihtiyaç olacağını da gösteren bir diğer etken. Öte yandan 1,5 derece hedefine hızlı ulaşmak için... Bugün küresel enerji üretiminin %40'ını karşılayan kömür kaynaklı elektrik üretiminin 2030 yılına dek %80 azaltılmasına ihtiyaç olduğu da belirtilenler arasında. Kömür ve gaz kaynaklı enerjinin daha uzun süre kullanıldığı bir senaryoda dahi 2030 yılına dek %30 ile %35 civarında azalma sağlanması gerekiyormuş. Aynı zamanda doğal gaz kaynaklı elektrik üretiminin de bu süreçte 20 ile 30 oranında azaltılmasının da gerekli olduğu dile getirilmiş. Bugün küresel enerjinin yaklaşık 3'te 1'i doğalgaz kaynaklı olarak sağlanıyormuş efendim. Tüm bunlarla birlikte yenilenebilir enerjiye hızlı bir geçiş yapmak beraberinde güneş ışığı ve rüzgarın yeterli olmaması gibi bölgesel bazda zorlukları da beraberinde getirecek deniliyor. Yakın vadede bunu aşmak için mevcut teknolojilerin tamamı bir arada kullanılarak ihtiyacın dengelenebilmesi ihtimalinden bahsediliyor. Ancak 1,5 derece hedefine ulaşmak için Bugün gelişim aşamasında olan hidrojen, karbon yakalama ve depolama aynı zamanda uzun mesafeye daha verimli iletim teknolojilerinden de yararlanmak gerekecekmiş. Bu süreçte birçok öneri var. Bunların arasında biyoenerji kaynakları, havacılık ve deniz taşımacılığı gibi sektörlerin petrole dayalı yakıt kullanımının azaltılmasına çözüm olarak gösterilmiş mesela. Yeşil hidrojen ve mavi hidrojende, çelik, kimya, çimento, havacılık, denizcilik, nakliye, bina yönetimi gibi sektörlerde karbondan arınmak için önem taşıdığı söylenmiş. Bu potansiyeli açığa çıkarmak için hidrojen sektörünün altyapı, depolama ve dağıtım gibi alanlarda yeni teknolojilerin ve güvenlik standartlarının geliştirilmesine ihtiyacı duyduğu da Dile getirilenler arasında. Yani bir dönüşüm yaşanması gerektiğinden bahsediliyor bu senaryoda. Tüm bu çabalarla birlikte atmosferdeki karbonun azaltılması ve karbon üretmeye devam eden noktalarda karbonun yakalanması için yenilikçi girişimlerinde yaratılması gerektiği söyleniyor. Karbon yakalama, kullanma ve depolama endüstrisi bu anlamda önemli bir rol üstlenecekmiş. Bu endüstri temel olarak karbondioksiti termal santraller ya da tesisler gibi noktalarda yani kaynağından yakalıyormuş. Ardından da bunu yer altına depoluyor ya da farklı bir üretim için kullanıma sokuluyor denilmiş. Bu da ayrı bir tartışmalı konu olarak zaten şu anda iklim hareketinin ve, ik ve iklim bilimiyle uğraşan insanların gündeminde olduğu da söylenebilir. Küresel bir hareketin aynı zamanda elzem olduğundan bahsediliyor bu raporun vurgu yaptığı noktalardan birinde. Karbondan arınma teknolojileri en iyi şekilde uygulansa dahi büyük ölçekte doğal arınma yollarına başvurmakta şartmış. Yani bu doğrultuda ağaçlar ve bitkiler karbon emisyonlarının dengelenmesi konusunda en güçlü etken olarak gösterilmiş. Gelecek 10 yılda 1,5 derece hedefine ulaşmak için yeryüzünün her yıl İzlanda büyüklüğünde yeni ormanlara kavuşturmak için küresel bir harekete ihtiyaç duyduğundan bahsedilmiş. 2050 yılına dek Ormansızlaşmayı engellemek, yangınlarda kaybedilen yerleri yeniden ağaçlandırmak ve böyle giderse Amerika Birleşik Devletleri'nin üçte birine eş değer olan 300 milyon hektarlık bir alanı ormana dönüştürmek gerekecekmiş. Bu oranların diğer sektörlerde ihtiyaç duyulan karbonsuzlaşmanın sağlanmaması durumunda daha da artması gerekiyormuş. Sonuç olarak koronavirüs döneminin iklim değişimi için harekete geçirmeyi kolaylaştıracak deneyime erişmesine olanak sunduğunu dile getiriyormuş McKinsey ve Company'nin Türkiye Ülke Direktörü Can Kendi. Covid-19 küresel salgını ile birlikte yaşamın kırılganlığı kadar küresel ölçekte birlikte hareket etmenin gücünü de tecrübe etmiş oluyoruz demiş. Birkaç ay öncesine dek imkansız gibi gözüken uzaktan çalışma ve çevrim içi eğitim gibi pek çok uygulamanın hızla günlük rutinlerimizin arasına girmesiyle birlikte neler başarabileceğimizi gördük ifadelerini kullanmış. Bugün çalışma, öğrenme, beslenme gibi yeni yaşamsal alışkanlıklar kazandığımız bir dönemde olduğumuz, olduğumuzu belirtmiş kendi. McKinsey olarak da bu dönemi küresel iklim değişimini durdurmak ve çok daha büyük krizleri engellemek için değerlendirmemiz gerektiğine inanıyoruz açıklamasını yapmış. Yeşil sitesinden aktardım. Peki hiçbir şey yapılmazsa, gerekli önlemler alınmazsa ve harekete geçilmezse neler olacak diye düşünecek olursanız bunun bir örneği de dünya çölleşme ve kuraklıkla mücadele günü kapsamında yapılan açıklamalarla verilmiş. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Levant Şeylan Nüfus arttıkça daha fazla gıda üretme ve beslenme talebinin ortaya çıktığına vurgu yaparak, bu durumun mevcut ekilebilir arazilerin sağlık ve üretkenliğinin azalmasına neden olmakta ve buna ilave olarak ekilebilir arazilerin durumuyla iklim değişikliği nedeniyle daha da kötüye gitmesi gibi bir durum söz konusudur demiş. Anadolu Ajansı'na konuşmuş Profesör Doktor Saylan, çölleşmenin günümüzdeki en büyük çevresel problemlerden birisi olduğunu söyleyerek şu noktalara vurgu yapmış. Çölleşme, iklim değişikliği ve topraktaki besin maddelerini azaltan sürdürülebilir olmayan tarım, madencilik, aşırı otlatma, ormansızlaştırma ve benzeri insan faaliyetleriyle kurak arazilerin sürekli olarak bozulması sonucu meydana geliyor. Çölleşme ve kuraklık olayı nüfusu, ekonomiyi ve birçok alanı etkiler, Bu nedenle biyolojik çeşitlilik, yoksulluğun ortadan kaldırılması, gıda, sosyoekonomik istikrar ve sürdürülebilir kalkınma üzerinde ciddi etkileri olan küresel bir konudur. Çölleşme ve kuraklık arttıkça insanlar hayvancılık ve çevre üzerindeki etkileri yıkıcı olabilir. Çölleşme ve kuraklık dünyada 169 ülkeyi, yaklaşık 1,5 milyar insanı ve dünya kara alanlarının yaklaşık %25'ini etkilemektedir. Çölleşme önümüzdeki 10 yıl içerisinde dünyada yaklaşık 50 milyon insanı yerinden edebilir. 2030 yılına kadar gıda üretimi için 300 milyon hektardan daha fazla arazinin gerekli olmasına neden olabilir ifadelerini kullanmış Şaylan. Dünyada ve Türkiye'de tarım alanlarında aşırı su kullanımının azaltılması gerektiğinin de altını çizmiş. Tarım, orman, çayır ve mera alanlarının korunmasının İklim değişikliği açısından da son derece önemli olduğunu kaydetmiş. Yağışın yetersiz su kaynaklarının kısıtlı olduğu yerlerde su tüketimi fazla olan bitkilerin değil daha az su tüketen bitkilerin yetiştirilmesinin çölleşme ve kuraklıkla ilgili alınabilecek önem, önlemlerin başında olduğunu dile getirmiş. Türkiye'de tarım arazilerinin büyük bir kısmında kuru tarım yapıldığını, bu nedenle su eksikliğinin sulamayla tamamlandığını aktarmış Şaylan. Sulama, suyu daha verimli kullanan yöntem ve teknolojilerin yaygınlaştırılması gerektiğine de dikkat çekmiş. Ve bir diğer konu olan iklim değişikliğine de aynı şekilde dikkat çekmiş Doktor Şaylan. Salgının, gıda ve beslenmenin tarımda ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini söylemiş. İnsanların gıda ihtiyacını karşılayacak yeterli araziye sahip olmak için yaşam tarzının değiştirmesi gerektiğini de dile getirmiş. Şunları diyor profesör Doktor Şaylan. İklim değişikliğinin gelecekte ülkemizde bazı bölgelerde ve yerlerde yağışların azalmasına, sıcakların artmasına neden olacağı modeller kullanılarak farklı iklim değişikliği senaryoları ile tahminler yapılmakta. Bu durum gelecekte bazı bölgelerde ve yerlerde kuraklık problemiyle karşı karşıya kalınacağını, sulama için daha fazla su kullanılması gerekeceğini, kuru tarım yapılan yerlerde verimin azalabileceğini, orman yangınlarının artabileceğini göstermektedir. Bu nedenle ülkemizde günümüzden geleceğe farklı modeller ve senaryolar kullanılarak tahmin edilen iklim değişikliği sonuçlarının özellikle kuraklık ve çölleşme, tarımda iklim değişikliğine uyum, etkilenebilirlik ve meydana gelecek zararların azaltılması, orman yangınları erozyon gibi alanlarda üzerine yapılabileceği etkilerin analiz edilmesi ve buna göre planlamaların yapılması, tedbirlerin alınması son derece önemlidir demiş Profesör Doktor Şaylan. Ormansızlaştırma, arazi kullanımındaki değişiklik gibi faaliyetlerin iklim değişimine neden olan sere gazlarının atmosferden alan orman alanlarının yok olmasına, İklim değişikliğine, ormanların ve arazi kullanımının olumlu etkilerinin azalmasına da neden olabileceğini dile getirmiş. Tarımdaki durumla güncel olaylardan bahsettik. Ve iklim krizinin en büyük etkilerinin yaşandığı tarım alanlarındaki durumdan bahsederek başladığımız programı gelecekte bu alandaki durumda neler olabileceğini öngören bilim insanlarının demeçlerine yer vererek de programımızın sonuna geldik efendim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Acil. Dünya acil durum ilan ediyor. Hazırlayan ve sunan Murat Can Tombil.